Doğru söylemek adına her doğru, her yerde söylenir mi? İnsanların yüzüne dobra dobra konuşmanın, bile bile onur kırmanın, dinimizce hükmü nedir? Onu üzdüğümüz için kul hakkına girer miyiz demişler? Valla beni de ilgileniyor. Ben bazen doğru bildiğimi pat söylüyorum. Zaman zaman da sıkıntısını çektim. Efendim her doğruyu her yerde söylememek gerekir. Yani biz her konuştuğumuzda doğruyu konuşmalıyız ama her doğruyu da her yerde böyle... Ulu orta konuşmamalıyız. Bu yani, bir deyim gibi değil mi hocam? Tabii. Yani? Her sözün söyleneceği bir yer var. Yani siz öyle bir yerde bir söz söylersiniz ki tepki alırsınız. O sözü başka bir yerde söylersiniz, takdir alırsınız. Yani e, Müslüman karşılığındaki kişiyi rencide etmeden, onu işte yalancı konumuna düşürmeden, onu sıkıntıya sokulacak, zor durumda bırakacak bir konuma getirmeden söylemek lazım. Evet. Bunun ölçüsü şu. Ben bana yapılmasını, ben bana söylenmesini istemediğim şeyi başkasına yapmamalıyım. Başkasına söylememeliyim. La yu'minu ahadukum hatta yuhubbeli ahihi me yuhubbeli nefsi. Kişi kendisi için e, Müslüman kardeşi, yani kendisi için söylenmesini, yapılmasını sevdiği şeydi. Müslüman kardeşi için de sevmedikçe, iman etmiş e, olamaz. Yani Kamil iman etmiş olamaz diyor. Dolayısıyla, yani bu arada empati Günümüzün deyimiyle, hani çağımızın, zamanımızın deyimiyle empati yapmak lazım. Yani karşımızdaki aynı sözler bana söyleseydi, hoşuma gider miydi? Gitmezdi o diyorsa. O zaman söylemeyeceğiz. O zaman söylememeli.